Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabatihi ve't tabin lehum bi ihsanin ila yomit't. 15. madde. Yönetici ordu gibi bir güç arkasına sığınarak dinden dönerse onunla savaşmak farz-ı olur ve bu savaş diğerlerinden daha önceliklidir. Bunu maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz.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 yani var olan yöneticilerin küfrü birkaç maddede toplanabilir. Yani neden dolayı bunlar kâfir? Yani sayılamayacak kadar çok yönden bunlar kâfir. Ama bunların küfrünü şöyle bir toparlayacak olursak en asli meselelerde 1. Bunlar Allah azze ve celle'nin indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Değil mi? Maide suresinde Allah azze ve celle diyor ki: "Emenlem yahkum bi menzere Allah fe olaike humul kafirun." Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta Buradaki men Genel bir ifadedir. Her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeni içine kapsar. Onlar kafirdirlerdeki kısım tekitli bir kısımdır. Tekitli bir şekilde de ve aynı zamanda da nedir? Aynı zamanda da büyük küfürdür. İki, Bunlar Allah'ın dışında teşriide bulunuyorlar. Yani Allah'ın var olan kanunlarıyla yönetim yapmadıkları gibi bir de kendileri kendi yanlarından ne yapıyorlar? Kanunlar çıkarıyorlar. Bunun delili de nedir? Bunun delili de Emlehum şuraka şara'u lehum min ed-din ma lem yezen bih illah.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 İbn-i Teğminye şöyle der. Ne Ebu Bekir ne de Ömer radiyallahu anhum'a Hiçbir zaman Müslümanların baş, başına munafıkları veya akrabalarının yönetici yapmadılar. Allah yolunda kimsenin kınamasından da korkmadılar. Hatta müftedle savaşıp onların İslam devletine, katı, İslam devletine katılmalarını sağladıktan sonra o insanların tövbelerinin açığa çıkması için ata bilmelerini ve silah taşımalarını yasakladılar. Ömer radıyallahu anhu dönemin Irak valisi e, olan Sa'id bin vakasa radıyallahu anhü, anhu ve anhu Tuley Asadi e, Arab bin Habis Uyainel bin Hissin Hissin Ash bin Kays Ash bin Kays Ash bin Kays el -Kindi. ve bunlar bunlar gibilerine yöneticilik görevini vermemesini ve savaşta onlar ile istişare yapamamasını söylerdi.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 ee, adamın biri şeyde bu Mescidi i Dırar Medine'de kurulduğu zaman orada imamlık yapmış. Tekrardan imamlık görevi isteyince Hazreti Ömer diyor ki ben mescid Drar değil imamlık, oraya bir tane tuğla dahi taşıyan adama hiçbir görev vermem. Vallahi diyor ey müminlerin emiri ben oranın Mescidi i Dırar olduğunu bilmiyordum. Kur'an-ı Kerim okumam güzel olduğundan dolayı bana gel imam oldu dediler. Ben de hayırlı bir iştir diye imam oldum. İnsanlar da şahitlik yapınca Hazreti Ömer fikrini ne yapıyor? Fikrini değiştiriyor. Bu aynı zamanda yani şurada olan durum Müslümanlara genel bir menhejde ne yapabilir? Müslümanlara genel bir menhejde verebilir. Neyle alakalı? İslam cemaatinden ayrılan, yani reddetle İslam cemaatinden ayrılan veya Müslümanlara çok ciddi şekilde zarar veren bir ameliye ile Müslümanlardan ayrılan ondan sonra tekrardan tövbe eden veya İslam dinine tekrardan döndüğünü söyleyen insanlar.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 Abdülvahat ve diğerleri müşriklere yandaşlık yapmanın ve Müslümanlara karşı onları desteklemenin kişi İslam'dan çıkaran sebeplerden olduğunu söylerler. Bunun delili ise Allahu Teala'nın şu buyruğudur: İçimizden kim onları dost edilirse onlardandır. Şüphesiz ki Allah şüphesiz Allah e, yazalimler topluma hidayet etmez. Bu suçu isteyen işleyen mürtet mürtetler ile şahadet kelimesini söyleseler ve İslam'ın diğer esaslarını yerine getirseler dahi savaşılır. Çünkü Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmeleri sebebiyle İslam'a çıkmışlardır. Allah-u Teala şöyle buyurur. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Söz ve fiil ile kafire destek olan herkes o de bu desteğinden dolayı kafir olur.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 Kadı ki alimler kafir bir kişinin Müslümanlara imam olamayacağında onu olamayacağını icma etmişlerdir. Sonradan kafir olursa bu görevden bu görevden indirilir. Kâfir olursa veya dinini değiştirirse ya da bidat işlerse artık onun emir olmaktan çıkar. Ona itaat edilmez, ona karşı ayaklanılması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 Kişi bu, bu, bu mürtedlere karşı çıkmıyor ise yurdunu bırakıp başka yere hicret eder ve dinini kurtarır. Kadıyat'ın belirttiği bu icmayı i̇bn Hacer, i̇bn Battal'dan, o da e, İbni, İb, İbni, İbni, İbn-i Tin'den, o da Davudi'den ve ayrıca İbni direkt direk olarak nakledilmiştir. i̇bn Hacer özetle şöyle der. Devlet başkanı kafir olursa icma ile azdı, azdı, azdı gerekir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 Yönetici kâfir olursa, dinini değiştirirse ya da bid'at işlerse artık ulul olmaktan çıkar. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Kâfir olursa ulul çıkar, kâfir olursa itaat farz olmaz ama bid'at işledi diye kimse ulul ne yapmaz? Çıkmaz. Eğer bir imam, bir halife bid'at işliyorsa biz o bid'ata bakarız. Bid'at iki kısımdır. İnsanı küfre sokan bid'at vardır. El-Bid'a'l-Mukeffira.